Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, Programı takip eden kardeşlerimiz e, bilecekler ki, 3 e, haftadır cennetle alakalı e, Kur'ani e, kavram olarak değerlendirmelerde bulunuyor. E, bu konuyla ilgili Kur'an öncelikli açıklamaları e, vurgulamaya çalışıyorduk. Bugün inşallah bu konuyu, ...tamamlamaya gayret edeceğiz. Sevgili dinleyiciler... ...akıllı insanın sadece dünya işiyle uğraşmakla yetinmeyip... ...esas olarak ahiret için, cennet için çalışması... ...oraya hazırlanması gerekir. Çünkü akıllı insan sadece yaşadığı bir anı, bulunduğu günü değil... ...ileriyi de düşünen, ona göre... Hesabını ayarlayan, hazırlığını yapan kişidir. Mümin, dünyada azığını biriktiren, dünyada ekip ahirette biçecek olan, dolayısıyla ahiretin yanında geçici ve az önemli bir hayatı, dünya hayatı olarak düşünen ve kendisini esas olarak öteki alemdeki güzelliklere hazırlayıp, buna göre, Orada lazım olacak şeyleri buradan havale etmeye çalışan insan özelliğine sahiptir. Yalnız dünya için çalışanlar çalıştıklarının karşılığını bu dünyada alırlar. Ama ahiret yurduna hazırlık yapanlar hem bu dünyada hem de ahirette karşılığını en güzel şekilde alacak olanlardır. Kafire ahirette yakıtı insan ve taş olan cehennem gösterilirken, Mü'mine köşklerin, suların, çiçeklerin, en güzel ve tertemiz eşlerin olduğu cennet vaat edilmektedir. Bu vaadi yapan da Allah olduğuna ve Allah'ın en küçük çapta vadinden caymayacağına, yalan söylemeyeceğine göre mü'min esas güzellikleri unutup geçici, basit, fani ya da sanal güzelliklerle ömrünü tüketmesi herhalde akıllılık, ...ve iman etmenin gereği değildir. Akıllı olmanın durumunu... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir hadis-i şerifte... ...bu konuyla bağlantı kurarak... ...çok net şekilde ifade eder. Abdullah ibn Ömer... ...radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile... ...beraberdim der. Ensardan bir sahabi geldi... ...ve Resulullah'a selam verdi. Sonra da şöyle bir soru sordu... ...Efendimize. Ya Resulallah... Müminlerin en üstünü hangisidir? Peygamberimiz cevapladı. Onların ahlakı en güzel olanı, en üstün mümin olanıdır. Ensardan o sahabi yine sorusuna devam etti. Ya Resulallah, müminlerin en zekisi hangisidir? Diye sordu. Peygamberimiz şu cevabı verdi. Onların ölümü en çok hatırlayanı, ölümden sonrası için en güzel bir şekilde ahiret hazırlığı yapanıdır. İşte onlar en akıllı, en zeki müminlerdir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerefi İbn-i e, adlı sahih hadis kitabında e, görüyoruz rivayet edildiğini. O yüzden akıllı mümin ölümden sonrasına yani ahirete hazırlık yapandır. Ölümü çokça hatırlayan, onu unutmayan, ondan gafil bir şekilde yaşamayan insandır. Dışını halk içini de hak için süsleyen takva sahibi müttaki insanlara hazırlanan bu güzel yurda yani cennete ancak temiz insanlar, güzel amel işleyen salih insanlar layık olduğundan bu dünyadan da kalbimizi ve kalıbımızı kirlendirmemeye, kirlenen yerlerimizi de toplum, düzen, çevre, iş şartları, daha çok resmi yapıdan dolayı problemleri günahlara, ee, manevi olarak kirlenmeye namzet olan insanların da bir an evvel temizlemeye arınmaya çalışması e, cennet yolu için çok önemlidir. Bu arınma öncelikle dış ve iç temizliği bazen gözyaşı bazen alın teri helal lokma için alın teri bazen dava için koşturmak bazen mürekkep bazen kanla yapılır. Duruma göre müminler e, bu seçeneklerin birkaçını veya en az birini arınma özelliği olarak yerine getir, getirir. Tabii ki bu arınma her şeyden önce günahlardan tövbe etmek, pişmanlık duymak ve Kur'an'ın istikametinde farzları ikame eden haramlardan kaçınan tevhidi bayraklaştırıp her yaptığını tevhidi özelliklere e, uygun güzellikler halinde yapmak durumundadır. İşte cennete doğru koşan insan bu dünyada terleyecektir. Tökezleyip günah bataklığına düşse bile tekrar kalkıp kaldığı yerden dost doğru istikamette koşuya devam edecektir. Kirlerini gözyaşıyla yıkayıp pişmanlık ateşiyle yakacaktır. Dünyada pişmanlık ve tevbe ateşiyle günahlarından temizlenmeyen müminleri Allah lütfetip affetmezse, cehennem ateşiyle temizleyecektir. Gelin bugün yanalım da, yarın yanmamak için, bugün dünyada zahmet çekelim de, yarın zahmetlerden kurtulmak için, gelin bu dünyada sıkıntılara, zahmetlere, Allah için fedakarlıklara katlanalım da, yarın pişmanlık olmamak, pişman olmamak ve daha... E Dünyada olmayan sonsuz güzelliklere erişmek için e, uygun, güzel, doğru tercihi, akıllı insanların yapacağı tercihi yapalım. Sevgili dinleyiciler, geçen haftalarda cennetin Kur'an'daki tasvirlerini, e, gözlerin görmediği, hayalin ulaşamayacağı güzelliklerle vasfedilen cennetin önemini anlatmaya çalıştım. Cennetin e, kıymeti... E, maliyeti bedeli söz konusudur. E, sadece iman ettim diyenlere bu imanlarını ispat edecek, imtihanlardan geçmediği, salih amellerle imanlarını ortaya koymadıkları, güzellikleri dünyada alabildiğine yaşamadıkları, çevrelerine cennetin yolunu gösterecek örnekliği, tebliği ulaştırmadıkları müddetçe cennetin kolay olmayacağını Baştan ifade etmek gerekir. Dünyada bile bir evin, bir villanın, bir köşkün önemli bir bedeli, nice sıkıntılarla, zahmetlerle elde edilebilecek bir ücreti var iken, ebedi güzelliklerin bir ifadesi olan cennetin ucuz olması, bedelinin olmaması, çok kolay olması, herhalde hiç kimsenin düşünemeyeceği kadar basit, yanlış bir çıkarım olsa gerektir. Cennet, insanın hayallerine dahi sığmayacak güzelliklerde yaratılmışsa, aynı zamanda nefse ağır gelen, nefsini terbiye edememiş, yani hevasına, kötü arzularına esir olmuş insanlara da, çok zor gelen işlerle, ibadet ve itaatle Allah'ın kurallarını uygulamak için gayret ve zahmetlerle kuşatılmıştır. Çünkü dünyada da biliyoruz ki her nimetin bir külfeti vardır. Zahmetsiz rahmet olmaz. Külfet nimetin önemine göre değişir. Nimet ne kadar büyükse zahmeti, külfeti, ücreti, bedeli de ona göre ağır olacaktır. Cennetin etrafını kuşatmış bu zor ve sıkıntılı engelleri aşmak için de her şeyden önce kuvvetli, tevhidi bir iman, Allah'ın istediği gibi Allah'ın istediklerine inanmak ve bununla birlikte ileri derecede sabır gücü olması lazım ki imanını hayata geçirirken karşılaşacağı zorluklara direnebilsin, yalpa yapmasın, tavizlerle e, değişim ve dönüşüm içerisinde cennet yolundan zikzaklar çizip gerisin geriye dönmesin. Cehennemse nefse yani hevaya hoş gelen, insanı cezbeden işlerle kolaylaştırılmıştır, kuşatılmıştır. Dolayısıyla bütün bu işlere bir ömür boyu direnmek, karşı koymak da çok güçlü bir maneviyet, maneviyat çok güçlü bir salih amel, onun arkasında çok güçlü bir imanı gerekli kılmaktadır. O nefse hoş gelen hususlara meyletmemek için, haramlara kapılmamak için dünyevi e, sanal ve geçici güzelliklere e, çok önem verip de ahiret cennet ahiretteki güzellikleri unutmamak için çok sağlam bir iman ve ona dayalı bir takva ve salih amel gerekiyor. İnsanlar haram helal iyi kötü demeden her türlü lezzeti yaşamaya koyulacaklar. Siz de bunları göreceksiniz ve yapmayacaksınız. Sokaklar, e, televizyonlar ve iş yerlerinden tutunda nice haramlar e, cazip hale gelmiş, şiirleşmiş ve insana mecburi istikamet gibi dayatılmış, zorlanılmış ve Müslümanca yaşamak enayilik gibi görülmeye başlanmış. Her taraftan İslami yaşayışa e, engeller, darbeler vurulmuş. Dolayısıyla bütün bunları e, kafirlerin doğal bir davranışı, müminlerin ise bu zahmetlere, bu sıkıntılara takılıp kalmadan ahiret yolculuğunda sabırla e, direnerek İslami esaslardan taviz vermeden, yılmadan, tökezlemeden e, dost doğru istikamette gitmek kolay olmasa gerektir. Ben sabredersem Rabbim bana cennette daha güzellerini, daha helal ama daha uygun, daha keyif verecek zevklerini... E, güzelliklerini hem de ebedi olarak verecek demelisiniz. Demek için sağlam bir iman ve sürüden ayrılabilecek bir bilinç ve uyanıklık gerekecektir. Bu davranış insanın cennete ne kadar iman ettiğine dünya hayatına ne kadar değer verdiğine bağlı bir şey olacaktır. Hayata damgasını vurmuş büyük insanlara baktığımızda onların hayatının ...hiç de... ...sürüye uymadığını... ...kolaylıklarla geçmediğini... ...nice zahmet ve sıkıntılarla örülmüş... E, ...bir sabır destanı... ...olduklarını görürüz... ...o... ...olgun insanların... E, hayatına ...hayata e, izini geçiren... ...damgasını vuran... E, ...büyük insanların... ...hiçbirisinin dünyaya gerektiğinden... ...daha fazla değer verdiklerini... ...göremeyeceğiz... ...göremeyeceksiniz... ...o yüzden... Biz de Kur'an'ın kendilerine nimet verilen insanların yoluna bizi e, kılavuzluk yap, hidayet ver dediğimiz o nimet verilenlerin de Kur'an'da peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlar olduğu onların izinden gidersek e, hidayete dolayısıyla Allah'ın ödülü olan cennete e, doğru meyledeceğimizi ...bilmek durumundayız. Allah'tan bunu istiyoruz ama... ...sadece dilimizle istemek... ...amellerimizle, bedenimizle... ...bütün organlarımızla... ...beden dilimizle istememek... ...duaya da ihanet etmektir... ...onu da istismar etmektir. O yüzden cennete talip olanlar... ...bunu ispat etmek zorundadırlar. Nasıl Mekke'ye doğru giden... ...gitmek isteyen insan... Mekke'ye doğru giden araçlara binecektir, istikamette sapma göstermeyecektir. Mekke'ye gitmek için Moskova'ya veya Washington'a giden arabalara binmemek, o yola doğru yönelmemek gerekmektedir. Cennete doğru gitmenin de yolu Kur'an'ın yoludur, peygamberin yoludur, onun yolunu sürdüren takva sahibi alim ve salih insanların yoludur. Ama bunun yanında bir de hayatı son derece maddileşmiş, ölmeyecekmiş gibi yaşayan, eğlenmek, yemek, içmek, giyinmekten başka bir derdi olmayan, ne dünün eyvahını ne de yarının kaygısını çeken insanlara bir bakalım. İnsana ait tüm yüce değerlerden yoksun, iki hayaklı hayvanlar gibi, hatta Kur'an'a göre daha da aşağı bir vaziyette ömür tüketiyorlar. Bunlar zevkleri için yaşamaya çalışıyorlar. Yaşamanın gayesinin sadece dünyada zevk, keyif, mutluluk olduğunu, rahata talip olmadan e, geçtiğini düşünüyorlar. Basit, geçici bir müddet sonra e, insana bıkkınlık veren, acı veren zevkleri ahiret zevklerine değişiyorlar. Tabii ki bunlara ahiretten söylenecek ancak şu ayetin meali olabilir. İnkar edenler, ateşe sunuldukları gün onlara dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan her şeyi, bütün zevklerinizi harcadınız, onların zevkini sürdürdünüz ya da onların hayaliyle avundunuz, ona sahip olmayı en önemli prensip edindiniz ama bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızın ve yoldan çıkmanızın karşılığında alçaltıcı bir azap göreceksiniz denir. Ahkaf suresi 20. ayette bu hatırlatmalarda bulunur ki Rabbimiz bize uyarıda bulunmuş olsun, cennetin bedelinin kolay olmadığını e, bize öğretsin ve bizim e, ahirette de dünyada da güzellikler içinde yaşamamızı rahmetiyle teşvik etmiş olsun. Sevgili dinleyiciler, cennetin bedelinin e, hiç de tahmin edildiği gibi kolay, basit ee, olduğunu, anadan babadan gördüğümüz yolla, kulaktan do dolma dini bilgilerle, ya da iman ettim, elhamdülillah ben de Müslümanım de deyivermekle, işin biteceğini, sanki cennetin garanti olacağını düşünen ee, bir yaklaşım var. Bunun Kur'ani bir yaklaşım olmadığını, bunun doğru olmadığını hatırlamak zorundayız. Elbette Allah, Müminlere verecektir cenneti ama mümin olmanın e, sadece bazı sözlerden veya bir iki eylemden ibaret olduğunu düşünmek de Kur'an'ın e, emir ve yasaklarını önemsememek anlamına en azından gelebilir. Dünya hayatında basit bir eve talip oluyor, olan bir insan birkaç yıl taksitlerini ödeyeceğim diye belki boğazına kadar her şeyini kısmakta e, ...fedakarlıklar ve sıkıntılar içinde yaşamaktadır. Yine aynı şekilde söz gelimi evlenmek için bir kıza veya erkeğe e, adaya talip olan... ...ya da e, onunla evlenmek isteyen biri olduğunda bir sürü masraf ve sıkıntı, zorluklar e, insanın aklına geliyor. Dünyada bir eve veya bir evliliğe talip olmak bile bir sürü maddi ve manevi sıkıntılara girmeyi gerektiriyor da... Bir cennet köşküyle, cennetteki huriler gibi güzelliklere talip olmak, niye bazı sıkıntılara girmeyi gerektirmesin, niye daha kolay olsun? Üniversite mezunu nice insanın branşlarıyla ilgili bir meslek bulamadıkları ve pek işe de yaramayan bir fakülte diploması için bunca zahmet boşunaymiş diyecekleri bir ortamda yine de bir yüksek okula girebilmek için her yıl, Milyonu geçen sayıda insanın nasıl üniversite sınavlara hazırlandığını, bu konuda nasıl maddi ve manevi zahmetlere, sıkıntılara, fedakarlıklara katlandığını herhalde görüyoruz, biliyoruz. En azından bir üniversite sınavına çalışanlar kadar olsun, çalışmaların, dökülen terlerin ve çekilen sıkıntıların olmadan cennet itin garanti olması, cennet sınavının kazanılması, cennet içinde bu kadar, en az bu kadar sıkıntıların olması gerekmez mi sevgili dinleyiciler? Yoksa siz, sizden öncekilerin durumu sizin başınıza gelmeden cennete vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara, sizden öncekilerine öyle darlık, Öyle zorluk, öyle sıkıntı geldi ve onlar öyle sarsıntıya, deprem ve zelzelelere, manevi darbelere uğradılar ki, Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyorlardı. Gözünüzü açın, Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır denildi. Bakara suresi 214. ayet. Dolayısıyla cennete gitmek sadece bizim için... Bizden önceki Muhammed ümmeti için sallallahu aleyhi ve sellem zor değil bizden önceki ümmetler içinde bütün peygamberler döneminde de ağır bedelleri olan zor ve sıkıntıları olan çokça badirelerden çokça e, imtihanlardan geçmeyi onlardan e, sabır ve takva erdemleriyle alnının akla, akıyla imtihanı başarmış olarak geçmeyi gerektiriyordu. Sevgili dinleyiciler, ashabı uhdudu gözümüzün önüne getirelim. Sırf Allah'a inanıyorum, Rabbimi, Rabbim Allah'tır dediği için insan e, tutuşturulmuş alevlere atılıyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın putları Allah için devirip e, cennete gitmenin sıkıntılı, zahmetli yolunu, cehennem ateşini değil de dünya ateşini tercih eden bir yaklaşımla devirdiğinde... Atıldığı ateşe atılmak gibi ki Allah onun ateşini güllük gülistanlığa e, selamet ve soğukluğa çevirmiştir. Mümkün ki bazılarının ateşini bu şekilde çevirmemiş de olabilir. E, ama mutlaka dünyevi ateşlerin belki odun ateşi e, direkt olarak maddi ateş olmasa bile ateş gibi bizi sarıp yakacak. Sıkıntılara, manevi problemlere veya zahmetlere düşürecek, e, imanımızda sadık olup olmadığımızın deneceği imtihanlar olacaktır. Az önceki e, Bakara suresi 214. ayeti kerimesi rivayete göre Uhud veya Hendek savaşı esnasında nazil olmuştu. Bu savaşlarda müminler öyle daralmışlardı ki adeta ölüp ölüp diriliyorlardı. Sahabelerden bazıları oldukça tedirgin olarak Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başlamışlardı. İşte Cenab-ı Hak yukarıdaki ayeti indirerek adeta siz yoksa cenneti ucuz mu zannetmiştiniz e, buyuruyor. Asabın çektiği savaş zahmetlerine, sıkıntılara, yaralanmalara, bir kısmının ölmelerine e, rağmen cennetin ucuz olmayacağını ifade ediyordu. Allah'ın en salih kulları, en çok musibetlere uğratılanlar olduğuna göre bize ne oluyor da cenneti ucuza kapatmaya çalışıyoruz? Evet salih amele ve bunun için sıkıntılara katlanamayan sadece kuru bir inanmakla e, mümin olduğunu ve cennete gireceğini düşünen insan bilsin ki cennet kolay değildir, ucuz değildir, böyle basit bir şekilde kazanılamaz. Yukarıdaki ayetin takdiri e, şu şekildedir. Ey müminler sizler Allah'ın sizi kullukla mükellef tuttuğu her şey ile ibadet etmediğiniz, Kur'an'a uymadığınız, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davranışlar sergilemediğiniz, sizi imtihan ettiği şeylere sabretmediğiniz, kafirlerin eziyetine, fakirlik ve yoksulluğa, geçim sıkıntısı ve darlıklara katlanmadığınız, helaldan ayrılmamak için e, haramlara meyletmemek için direnmediğiniz, düşmanla savaşın dehşet ve korkunç hallerine göğüs germediğiniz müddetçe sırf bana iman edip peygamberimi tasdik etmekle cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bütün bunlar sizden önceki ümmetlerin de müminlerin de başına gelmişti. Sıkıntılar, zahmetler. O yüzden sizin de başınıza mutlaka gelecektir denilir. Asabın ...nice sıkıntılara, zahmetlere katıldığını, Bilal'ın, Habbab'ın e, başlarına neler geldiğini, Ammar ne türlü işkencelerden e, geçti, onları bir düşünüverelim. Ammar'ın annesi ve babası, Sümeyye annemiz, Yasir e, onun kocası, dolayısıyla ne tür e, işkencelerle e, İslam yolunda şehit olmuşlardı... Ee, onlar İslam'ın ilk şehitleri değil, Peygamberimiz zamanındaki İslam'ın ilk şehitleri di şehitleri di idi. Ondan önce İslam'ın her döneminde, her Peygamber döneminde e, aslanların önüne atılan e, agoralarda e, efendim dövüşcüler veya elinde kılıç olan insanların e, e, elinde Kedinin fareyle oynanacağı durumda e, sıkın zahmetlerle işkencelerle e, e, denenen, imtihan edilen e, dolayısıyla iman ettiğinin e, bedelini ee, Bizans'ın zulümleriyle öde, ödeyen muvahhid Hristiyanlar yani müvah, e, o dönemdeki e, Hazreti İsa'nın çizgisinden giden Müslümanlar vardı. Onların çektiği zahmetleri bir gözümüzün önüne getiriverelim. İşte onlardan olduğu e, bilinen Ashab-ı Suhfe'nin nice e, sıkıntı ve e, ölümle burun buruna kalmalarından dolayı mağarada uyutulduklarını Allah'ın yardımına muhatap olmasalar... Ee, o sıkıntılarını hayatlarıyla noktalayacaklarını değerlendiri verelim. Nice insanlar e, ölümü seve seve Allah için göze almışlar, cennetin bedelini kanlarıyla ödemişler. Nice insanlar e, hayatları boyunca e, bu bedeli e, ilmin mürekkepleriyle ödemiş, alın terleriyle ödemiştir. Bizim de mutlaka mümin olduğumuzun e, sınavını ee, zorluklarla Allah e, bizden isteyecek, e, deneyecek, imtihan edecek. E, dolayısıyla açlıkla, korkuyla, meyvelerden, nefislerden azaltılma, noksanlaştırma ile e, bir sürü zahmet ve sıkıntılarla bunlar, bunlar konusunda sabredip etmediğimizle Allah Kesinlikle imtihan edeceğini Bakara suresinde çok net olarak ifade ediyor. Dolayısıyla bu imtihanları e, başarmadan nasıl dünyadaki imtihanları başarmayana ödüller verilmiyorsa e, ahirette de bu sınavlar başarılmadan cennet gibi bir nimet verilmiyor. Sevgili dinleyiciler, son günlerde televizyonlara, gazetelere yansıyan Irak'taki vahşet fotoğraflarını herhalde e, hepiniz e, haberdarsınızdır. E, bu konuyu e, değerlendiriyorsunuzdur. Demokrasinin nasıl getirildiğini, ne menem şey olduğunu, bu batı uygarlığının e, kurtarıcılığının ne anlama geldiğini herhalde biraz daha değerlendiriyorsunuz. E, bütün dünyayı kurtarmak için, Büyük Orta Doğu projesinin aslında ne anlama geldiğini değerlendirebiliyorsunuz. Ve Batı'ya yaklaşmak istemenin arkasında ne ciddi problemler olduğunu değerlendirmeye bilmiyorum yaklaşıyorsunuzdur inşallah. Ama olayın ben öteki tarafını gündeme getirmek istiyorum. Konumla alakalı olarak onların önemli bir kesimi Müslüman olduğu için kendi dinlerini... E, dinlerinin e, müsaade ettiği hatta ta tavsiye ettiği kendi ülkelerini e, korumak için, namuslarını korumak için e, işgalci güçlere karşı tavır almanın, Müslüman olmanın, Müslümanca hayat sürmenin bedelleri olarak hapishanelere, zindanlara tıkıldılar. Yetmedi kafirlerin e, bu e, zulümleri, oralarda insanlığın... E, Kabul edemeyeceği, canavar, vahşi hayvanların bile yapamayacağı, tümüyle e, e, canlı bir mahlukun bile yapamayacağı vahşeti, e, e, insanlık dışı e, tavırları takinan e, medeniyet maskesi takmış e, efendim e, insanları güya kurtarmak e, efendim onları ...zulüm ve sıkıntılardan emniyete çevirmek gibi hayal ve yalan vaatlerle... ...oralarda bulunan işgalci güçlerin e, insanları ne tür durumlara düşürdüğünü hesaba katıverin. Aslında bunlar e, kimi yöneticilerin ifade ettiği gibi, Amerikalı yöneticilerin de ifade ettiği gibi... ...buzdağının sadece görünen küçük bir kısmından ibarettir. Bu resimler olmasaydı da bu tür şeylerin... Irak'ta e, İsrail'de e, yer yer Müslümanların yaşadığı başka ülkelerde günümüzde ve dünkü Müslümanların yaşadığı e, zalimlerin e, onlara karşı tavırlarında firavunlardan beri nemrutlardan beri ondan önceki zalimlerden beri hep ola geldiğini e, bir düşünü verelim değerlendirir verelim Bunlar çok sürpriz şeyler değildir Bunlar belki Müslüman olmanın bedeli olarak Nice insanlara daha ne kadar e, olacaktır? Zalimlerden e, merhamet e, beklemek, cehennemden yeşillik ve köşk beklemek kadar abestir. Onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, Allah'ın e, kitabına inanıp teslim olmamanın getirdiği hem kendilerine zulmetmek, hem e, diğer dinden özellikle Müslümanlardan olana zulmetmek, hem de bütün varlıklara zulmetmek, durumunda olduklarını ne kadar fark ediyorlar bilmiyoruz ama biz elbette fark etmek zorundayız. Dolayısıyla onlar nasıl cennete gitmenin, Müslüman olmanın, insan olmanın, her türlü işgale karşı direnmenin bedelini bu tür zorluklarla ödüyorlarsa yan gelip yatanların, keyfine bakanların aynı kategoride değerlendirilmesinin cennet adayları olarak ...doğru olmasa gerektir diye çıkarım yapmak durumundayız. Onlar acınacak durumda olmaktan öte, zalimlerin e, e, onlar vesilesiyle maskesinin düştüğü gibi bir hizmet görmektedirler. Onlar e, ne namuslarını kaybetmişlerdir, ne onurlarını kaybetmişlerdir. Eğer e, Rabbim Allah'tır dedik, dedikleri için... İslami gerekçelerden dolayı Müslüman oldukları için bunlar başlarına geliyorsa Onlar acınmaya değil Takdir edilmeye layık Tarihte nice şanlı mazlumların Şehitlerin e, e, İslam kahramanlarının e, Saflarına girmiş Yiğitlerdir Mazlum yiğitlerdir Ve cennetin bedelini Bu tür zorluklarla e, Ödemeye çalışan insanlardır Esas Acınmaya, zavallılığa layık olanlar, esas e, üzülmeye, esas ağlanmaya layık olanlar, dostunu düşmanını tanımayan, cennet yolu diye e, dünya keyiflerini e, öne çıkartan, yanlış yollara sapan, e, görevlerini bilmeyen, Müslümanlığı tanımayan ama kuru kuru Müslüman olduğunu iddia eden ya da Başka bir ideolojiyi, başka bir dini, hayat felsefesi din olarak seçen insanlardır zavallılar. Onlardır onursuz ve namustan uzak olan kişiler. Dolayısıyla izzet, onur, şeref ancak Allah'ın, Resulünün ve Allah ve Resulünün emirlerine uyan müminlerindir. Müslümanlarındır izzet ve onur, namus ve iffet. Dolayısıyla onların kendilerinin dışında isteklerinin dışında Gelişen olaylar Onların namuslarına da Onurlarına da bir zarar vermez Esas onursuzluk Kendi tercihleriyle Güçleri yettiği halde Küfre, şirke, zulme Tavır almayan insanların durumudur O yüzden Cennetin bedeli küçük Olmasa gerektir İşte o insanlar bunun bedelini ödüyorlar Bizler de Farklı şekillerde mutlaka zorluklarla, sıkıntılarla denenip bu bedeli ödemek durumundayız. Evet sevgili dinleyiciler, Cennete girmeye hazırlanmak için ezelden beri gelen Allah'ın kanununa yönelmek, Cennet ehli olmak için iman sahiplerinin inançlarını müdafaa etmeleri, O yolda zorluğa, ezet eziyete, şiddetlere, ıstıraba, Belki zorluk ve zulümlere katlanmaları, o zulmü önleyemiyorlarsa, zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih etmeleri, zafer zaferle, mağlubiyetle her ikisi ile de imtihan olabilecekleri ama zafer ve mağlubiyet arasında gidip gelerek itikatları üzerine sabit kalmaları, hiçbir şiddetin, zorluğun ve problemin onları dağıtmaması, hiçbir kuvvetin onları korkutmaması, Fitne balyozları altında gevşememeleri, geri dönmemeleri, irtidat etmemeleri, İslami ve e, istikamet çizgilerinden sapmamaları, taviz vermemeleri, nimet verilenlerin yoluna gidip dalalette olan sapıkların ve gazaba ermişlerin, batılı e, e, hidayette olmayanların yolunu tercih etmemeleri. E, dolayısıyla... E, bu tür istikamette bulunmaları cennetin bedeli olarak Kur'an ayetlerinden yola çıkarak değerlendirebileceğimiz hususlardır. Çünkü dünyada Allah'ın dininin muhafızı e, Allah yolunda zahmetlere, çilelere katlanan, cihad eden, e, zulümden yılmayan, sıkıntılar Gördüğünde gevşemeyip gerisin görüye dönmeyen insanlardır. Dinin muhafızı koruyucuları hep Allah yolunda bedel ödeyen, e, sıkıntılara katlayan katlanan e, takva sahibi mücahid insanlardır. Kendilerine emanet edilen şeyleri e, onlar koruyarak emaneti müdafa etmeye e, onun e, e, korunması için sıkıntılara seve seve katlanmaya aday insanlardır. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet emaneti İslam emaneti tevhid emaneti e, doğrunun sıratı müstakiminin ne olduğunun bilindiğinin gereği olan hayırlı faaliyetler yapmak e, emaneti hepimizin de aslında boynundadır. Emanetlere riayet etmemenin sonucu hainliktir, hıyanettir. En büyük hıyanetse Allah'ın Resulü eliyle bize ulaşan Kur'an emanetine, sünnet emanetine, İslam emanetine ihanettir ki onu hakkıyla yaşayıp toplumlara hakim kılmanın gayreti ancak bu emaneti yerine getirmek olacaktır. Bu da sıkıntılara e, zorluklara katlanmayı gerektirecektir. İslam'ın hakim olmadığı yerlerde. İşte bu da cennetin zor olduğunu, bedelinin ağır olduğunu e, ortaya koymaktadır. Bu yüzden emanete müstehak olanlar sıkıntılara da e, sabırla e, göğüs gelen insanlardır. Çünkü gerçek müminlerin ruhları korkudan arınmış, e, dünyevi, beşeri, insani korkulardan e, uzaklaşmış Allah korkusunu her şeyin önüne çıkartmışlardır. Dünya hayatının hırsından, yükünden, boşluğundan kurtulmuşlardır cennet yolunun gerçek insanları. O anda ruhları olduğu alemden cennete daha yakındır. Onlar o yüzden dünyevi beklentileri ikinci plana atmış, hedeflerini, gayelerini, hayallerini ahirete ayarlamışlardır. Bizim Rüyalarımıza bile cennet yeterince girmiyorsa, planlarımız, hedeflerimiz, istikbal düşüncemiz arasında cennet birinci sırayı almıyorsa, hala en önem verdiğimiz şeyler arasında zengin olmak, rahat, rahat yaşamak, evlenmek veya ev sahibi olmak, üniversiteyi kazanmak, şöyle bir iş kurmak, her şeyden önemli birinci davamız, derdimiz, gayretimiz, hedefimiz ise cenneti önem vermemenin diğer şeyleri daha önem e, arz etmenin e, sıkıntılarını dünyada da yaşayacağız, dünyada da e, huzuru e, küçük bir cennet olarak kaybetmiş olmanın. Korkarız ki ahirette de yansıması benzer şekilde olacaktır. Tabi ki bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi gerektirecek bir e, çıkarıma gidilmemelidir. Ama cennetin kolay ve ucuz olmadığını, cehennemin de lüzumsuz olmadığını Hatırlatmaya yöneliktir. İşte müminler cihat ve imtihandan, sabır ve sabattan, sadece Allah'a sığınıp, onu düşündükten, ona yönelmekten, ona itaatten, Allah'tan başka her şeyi ve herkesi ikinci plana attıktan sonra ancak cenneti hak edeceğini bilirler, bilmek zorundadırlar. Yol budur sevgili dinleyiciler. İman ve cihat Mihnet ve bela, sabır ve sebat, sadece Allah'a yönelme, sadece ondan korkmak, sadece onu sevgilerin en yücesiyle sevmek. Ondan sonra yardım gelir, ondan sonra cennet nimetleri ve cennet nimetlerine yönelik dünya vaatler, Allah'ın yardım e, sözleri gelecektir. Sizden önceki ümmetler çeşitli delalarla azap olunmuşlardı. Ama bu onları dinlerinden çevirmemişti. Öyle ki adamın başının ortasından testereyle kesilir, diri diri kesilir. Böylece insan iki parçaya parçaya ayrılır. Yine de e, o insanın etleri ve sinirleri demir taraklarla kemiklerinden ayrıldığı halde bu onun onu dininden çevirmezdi. Bu tür zahmet ve sıkıntılar, meşakkat ve e, işkenceler, Rabbim Allah. ...demekten, e, Allah'a ibadet ve itaat etmekten e, onlara ağır gelmez, o tercihten onları başka şeye yöneltmezdi. Allah'a yemin ederim ki bu iş mutlaka kemale erecektir. Öyle ki kervancı Sana ile Hadramut arasında seyahat ederken ancak Allah'tan ve koyunlarına karşı kurttan korkacak, başka insanlardan zarar gelmeyeceği kadar... İslami yönetimin şemsiyesi altında emin ve huzur içerisinde yaşayacaktır. Başka hiçbir kimseden korkmayacaktır. Ne var ki sizler acele ediyorsunuz buyuruyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. O yüzden ashaba söylenen bu sözler bizlere haydi haydi söylenmek durumundadır. Ashab Allah için nice sıkıntılara katlandığı halde, Peygamberimiz siz acele ediyorsunuz, cenneti kolay zannediyorsunuz. Eski dönemde in, Müslümanlar böylesine e, diri diri e, kesilmek, etleri demir taraklarla kemiklerinden ayrılacak kadar işkenceler çekiyorlardı. E, dolayısıyla onlar yılgınlık göstermiyorlar, İslami çizgiden sapmıyorlardı. Öyleyse siz de bu yolu devam ettireceksiniz ki, Cennet size de nasip olsun denilen söz, sahabe için söylendiği kadar bizim için de söylenme durumundadır. Sevgili dinleyiciler, e, cenneti alay alaya alan yaklaşımlar, cenneti önemsiz gören yaklaşımlar e, toplumu e, ayrı ayrı e, kuşatmakta, etkilemektedir. Söz gelimi gittikçe artan, şarkılar ve türkülerdeki İslami özelliklere hakaret etmek, onları alaya almak, onları önemsememek, içki gibi Kadın sevgisinde aşırılığa gitmek gibi hatta cehennemi ve putları tercih etmek gibi ifadeler şarkılarda şiirlerde bolca bulunabiliyor. Müslümanlar da bunları tepki göstermeksizin hatta zevk ve keyif alarak dinleyebiliyorlar. İşte şarkı ve şiirlerdeki bazı ifadelerin cennetle alakalı küfür ve şirk lafızları yönüyle bir iki örneği e, halk arasında e, efendim yer yer e, eşek cennetini boyladı gibi e, ifadelerle e, cennetin haşa eşek cenneti olabilmesi ya da eşek cenneti diye bir cennet e, e, özelliğinin e, olduğu gibi bir anlayış cenneti küçümsemenin. Cenneti yakışıksız bir şeyle vasıflandırmanın ne kadar çirkin olduğunu bazı Müslümanlar buna rağmen e, eşek cenneti gibi tabirler kullanabildik, kullanabilecek bir eşeklik yaptıklarını e, ifade etmek herhalde kaba bir söz e, olmasa gerektir. Dolayısıyla bu tür anırtı sözlerinin e, şarkılarda da e, sanki şeytanın güzel göstermesi yönüyle e, güzel bir bülbül sesi zannetilir. ...bu tür e, kara kaçanların, uzun kulaklıların anırmaları e, yansıyabiliyor. Sensiz cennet kötü, seninle cehennem e, bana ödül gibi sözler şarkıların içerisinde boy gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi önemsiz göre, gören veya aşık olduğu bir insanı bunlardan daha önemli kabul eden, aşık olduğu sevgilisinin e, cehenneme gidiyorsa... Veya da ona ulaşmak için cehennem gerekiyorsa seve seve buna katlanmanın fedakarlık veya aşkta önemli bir e, derece gibi göstermenin çok çirkin ve Müslümana değil insana basit bir insana bile yakışmayacak kadar ahmaklık, akılsızlık, sanat ve güzellikten uzaklık e, olduğunu insanlar değerlendirmiyor. İşte bunlar e, bir deyim olarak ...ata sözü gibi kullanılmış olsa, fıkralara konu edilmiş olsa... ...kimi insanlar cennet ve cehennemle ilgili alay edilecek, gülünecek, e, basite alınacak, gırgır gır geçilecek fıkralar anlatabiliyoruz. E, anlatabiliyor. Dolayısıyla bunları e, rahat bir şekilde dinlemek bir Müslümana yakışmayacaktır. İmanını tehlikeye götürebilecek bir durum olacaktır. Bunlara karşı çıkmak, o yeri en azından terk etmek... Kesinlikle bu tür sözleri e, dinlememek, söylememek, e, nasılsa kulağımıza geldiyse buz etmek, tavır almak bir müminin kesinlikle e, zaruri olarak imanını korumak açısından değerlendirmesi gereken hususlardan biridir. Bundan daha acayip bir e, yapıyı biz yer yer dini kitaplarda veya dini anlatan bazı insanların ağızlarında da benzer yapıyı görüyoruz. Cenneti küçük gören, ee, cehennemi önemsiz gören bir yaklaşımı bazen e, din e, adı altında, dini anlatan ifadeler altında görüyoruz. Bunlar kesinlikle Kur'an dışı anlayışlardır, sünnet dışı yaklaşımlardır. Sözgelimi gelimi e, cennet cennet dedikleri üç beş köşkle, üç beş huri isteyene ver e, onları diyen bir anlayışın Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde... E, Olumlu bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün değildir. İşte efendim e, tarihte meşhur evliya zannedilen e, bir kadın e, eline kazma kürek almış. Nereye gidiyorsunuz? Ben işte sizin e, sevdiğiniz onun için e, ibadet ettiğiniz cenneti yıkmaya gidiyorum demiş. Dolayısıyla bu bir kahramanlık olarak sergilenmiş. E, ve e, kişinin e, cennet e, sevgisini cehennem korkusunu görüyor. E, Yanlış olarak kötü olarak değerlendirmeye gayret etmiş ben e, namazımı ibadetimi e, cennet sevgisi ve cehennem korkusu için yapmıyorum demiş e, dolayısıyla cenneti ve cehennemi ee, i̇şte dinin şeriatın kabuğunda kalan insanların e, tercih edeceğini e, kendilerinin işte hakka vasıl olmak dediği kendilerine göre doldurdukları bir e, cenneti küçük gören şeriatı küçük gören cehennemi önemsiz gören bir yaklaşım sergilediklerini e, görüyoruz e, yer yer kitaplarda e, şahit oluyoruz bunlara karşı e, ne olmalıyız Kur'an yaklaşımına Kur'an'ın bizden istediklerine, Kur'an'ın cenneti önemseyen, bizi cennete e, aday e, olarak e, gösteren tavırlarına, bizim cenneti Allah'tan istememizin, Kur'an'i bir e, e, istek olduğunu e, bilmemize e, yönelik bir tercihimiz gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an'ın istediği bir, e, İslam anlayışına ters düşen her şeyin sapıklık olduğunu, dalalet olduğunu, ne adına kim tarafından e, söylenir ve yapılırsa yapılsın, Kur'an'a ters olan bir şeyin tevil edilip doğru kabul edilemeyeceğini e, net bir şekilde söyleme e, istiyorum. O yüzden Kur'an-ı Kerim bizden e, cehennemden, Muhafaza etmesi koruması için Allah'a yalvarmamızı dua etmemizi ister ve kına azaben nar dedittirir ee, azabın e, ateş azabından ya Rabbi bizi koru bizi muhafaza eyle dedittirir. Kur'an'da nice salih insanların dualarının cenneti istemek, cehennem azabından sakınmak olduğunu e, belirtir. O yüzden Kur'an'da yüzlerce ayette cennet ve cehennem tabloları ifade edilir. Bunlardan e, e, yaklaşar, bunlardan yola çıkarak cennete aday olmamızı, cehennemden sakınmamızı, cennete yaklaştıracak amellere, Sarılmamızı cehenneme yaklaştıracak amellerden de uzaklaşmamızı aynı zamanda da Allah'tan cenneti isteyen dualar cehennemden de uzaklaşacak dualar yapmamızı Kur'an emrederken peygamber nice duasıyla cenneti ister cehennemden sakınır ve bize dua örnekleri vurgularken cenneti önemsiz görmek cenneti istemiyorum diye söyleyebilmek ...Kuran ve sünnet açısından... ...kesinlikle tasvip edilemeyecek... ...durumdur... ...cenneti küçük görmenin... ...cehennemi basit görmenin... E, ...İslam mantığıyla izah edilmesi... ...mümkün değildir... ...evet sevgili dinleyiciler... E, ...bu tür... E, ...sapma ve... E, ...problemlerden sakınmak durumdayız... E, Allah'ın istediği şekilde takvaya yönelmek mecburiyetindeyiz. Sınavda olduğumuzu, imtihanda olduğumuzu unutmamak e, mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki imtihanda terlemek vardır. Gülüp oynayan insan, sınavda eğlenen, e, boşa vakit geçiren insanın sınavı kazanma ihtimali hemen hemen yok gibidir. Sınav bütün bildiklerini doğru şekilde ortaya koymanın gayretini, ee, ...zahmetlerle, alın teriyle, yorulmakla, başka lüzumsuz şeylerle avun, avunup oyalanmamakla e, kazanılabilecektir. O yüzden dünya seçim geçim dünyası değil, imtihan dünyasıdır. Kur'an-ı Kerim... E, ifade eder ki Eliflamim birkaç tane ayet var da onların hangisini tercih edeceğimi önce düşündüm. Ankebet suresinin ilk üç ayeti şöyledir: Elif uzbi lah Eliflamim <gülüyor> e hasiben en yutraqi en yakulu amenla wa hum la yuftanun ve diye devam eden ayetler. Ee, i̇nsanlar biz iman ettik, mümin olduk. Elhamdülillah Müslümanız. Deyip bu sözü söylemekle bırakılı vereceklerini imtihan edilmeden terk edileceklerini e, mi düşünüyorlar böyle mi zannediyorlar kesinlikle biz iman ettik diyenleri imtihanlara tabi tutacağız zorluklarla sıkıntılarla deneyeceğiz nasıl kendilerinden önceki insanları iman ettik diyenleri büyük zorluklarla sıkıntılarla e, denedik e, bu sözlerinde samimi olup olmadıklarını imtihana tabi tutarak e, ...değerlendirdik, mutlaka e, e, iman ettik diyenleri, e, yaşayanları da bu tür sıkıntılarla deneyeceğiz diyor. Yine Kur'an-ı Kerim, sizden cihad edenleri, sabredenleri Allah ortaya çıkartması, çıkartıncaya kadar, bunlar bilinsin diye ortaya koyuncaya kadar siz... Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz der. Ali İmran suresi 142. ayette. Hadis-i şerifte de sözgelimi cennetin zorlukları değişik şekillerde ifade edilir. Bunlar genel olarak cennet sıkıntılarla, zorluklarla, meşakkatlerle örülmüştür denilir. Bu sıkıntılar sözgelimi bazen cihatla, bazen kılıçla ifade edilir. El cennetü tahte zilali suyuf e, hadisi bunun bir yansımasıdır. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Biz e, belki savaş ortamında imtihan edilmiyorsak onunla imtihan edilebileceğimizi onunla imtihan edilenlerin sıkıntıları gibi başka türlü e, kılıç zahmeti gibi cihadın alın terimizle, cihadın dilimizle, cihadın kalemimizle, cihadın paramızla cihadın zamanımızla cihadın e, başka türlü fedakarlıklarımızla da mutlaka ama mutlaka bizler tarafından da ortaya konulması gerektiğini, böyle ortaya konulmadan cennetin yoluna gidilmeyeceğini e, hatırlamamız gerekiyor. O yüzden Rabbim Allah'tır deyip de dost doğru istikamet üzere olan, insanlara hakkı ve hayrı tavsiye eden insanların kendisi e, Rabbim Allah'tır demenin, e, Hayatında e, güzel amellerle e, Allah'tan sakınan davranışlarla e, yaşanması gerektiği e, dolayısıyla bunun gerektirdiği sabır gibi e, zırha bürünme ve başkalarına da hakkı ve sabrı tavsiye etmenin e, mutlaka cennete gitmek kurtulmak için gerekli olduğunu asır suresinden e, yola çıkarak değerlendirebiliriz yine aynı şekilde ee, Rabbim Allah'tır diyenlerin ifade edildiği Fussilet Suresi 30 ila 32. ayetlerden yola çıkarak değerlendirebiliriz. Dün çok lezzetli, e, keyifli gıdalar tatmış olsak, keyifli rahat e, zamanlar geçirmiş olsak bugün için hiçbir fayda yoktur. Bütün ömrümüzdeki keyifli zamanların da öldükten sonra için bir faydası olmayacağı gibi akıllı insanlar Yatırımlarını elbette cennete, ahirete yapacaklardır. Bugünkü salih amelleriyle oralarda köşk e, temeli atacaklar, o binaları inşa edeceklerdir. Akılsız insanlar da yatırımlarını tuvaletlere yaparlar. Yatırımlarını tuvalete yapmak sadece tuvalet gibi binaları inşa etmek anlamında değil. Yatırımlarını tuvalete yapmak demek, e, tuvalette sonu olan, Güzel gıdalara, yeme içme ve keyif gibi şeylere çokça para ayırmak, cennete ayıracağı e, şeyden daha fazlasını e, tuvalete atacağı e, pisliklere dönecek, e, geçici e, yeme içme ve keyif alacak şeylere yapmaktır. Dolayısıyla biz tuvalet doldurmaya gelmedik dünyaya, oralara yatırım yapıp onları doldurmaya e, gelmedik. ...daha güzel, geçici olmayan, sonu da tuvalete atılmayacak kadar güzel olan kalıcı e, gıdalara, kalıcı e, nimetlere, e, ahirette geçerli olan e, akçelere yapışmak zorundayız. E, sahte e, paraların e, durumu ile insan ne kadar övünür? Ahirette geçmeyecek paralar, ahirette geçmeyecek... E, nimetlerin e, durumu ile ne kadar e, teselli bulma durumunda olabiliriz onu değerlendirelim evet sevgili dinleyiciler zahmetsiz rahmet olmayacaktır bize teklif etseler ki yarın bir milyar kazanmak ister misin öyleyse e, e, şu basit kolay bir işi yap ya teklif edilen iş kötüdür ya da bizi kandırıyordur aslında vermeyecektir e, ya da bir milyarın bizim açımızdan önemi yoktur ancak bu teklif edilen şeyi yapmayız. Allah bize bir milyarla e, a, kıyas yapılamayacak kadar güzel nimetleri cenneti vaat ediyor. Allah'ın yalan söylemesi vaadinden cayması mümkün değilse ve cennetin milyarlarla ifade edilemeyecek güzellikleri varsa aslında teklif edilen cennetin bedelinin de zor olsa da çok zor olmadığını aslında dünyevi getirilerinin de Huzur ve bereketinin de çok güzel ve büyük olduğunu değerlendirirsek mutlaka Allah'ın vaat ettiği cennet ticaretine katılmak, o teklife akıllı olarak uymak gereğimiz var. Evet sevgili dinleyiciler Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almak istiyor der Tevbe suresi 111. ayette. E, aynen şunun gibi, bir çocuğa bir eşya veriyorsunuz, e, sonra çok yüksek para karşılığı az önce vermiş olduğunuz, aslında size ait olan şeyi satın alıyorsunuz. Çocuğun buna direnmesi, e, e, zaten sizin olan, sizi, siz onu denemek için verdiğiniz eşyayı daha büyük para karşılığında sizden almak istemesine, Rıza göstermemesi belki çocuğun aklının yeterli olmamasıyla izah edilebilir. Akıllı bir çocuk bile bu teklife e, sıcak bakacakken Allah'ın e, kendisine ait olan malı, sağlığı, bedeni, sıhhati, imkanları her şeyi zaten kendisine aittir ve dilediği zaman dilediği şekilde alabilecektir. İmtihan olarak bize geçici bir süreyle vermiştir bunu cennet karşılığında bizden satın almak istiyor bu konuda bize yakışan onun emirlerine itaat etmektir ne tür bir ticaret istiyor Tevbe suresinin işte 111. ayetinde ifade edilen hususlara yapışmaktır öyleyse biz cennetin ucuz olmadığını davranışlarımızla ispat edelim. Ya Rabbi, razı olacağın ameller, cennetine yaklaştıracak eylemler içinde sadece sana kulluk yapmak nasip eyle. Cennet yollarının zorluklarından bizi yıldırma. Her an ölüme ve hesaba hazır canlı şehit eyle. Cehennemden ve ona yaklaştıran e, davranışlardan bizi uzaklaştır. E, duasıyla e, konumu noktalıyorum. Hepinize güzellikler, hayırlar diliyorum sevgili dinleyiciler.